Ağzı belli Allah'ı, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabb al-alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamey. Evet. Bugün inşallah sünnetin itikadında velâ ve bera inancı dersimizin. Üçüncü kısmına geçtik. Evet. Bak, dördüncü kısmına geçmişiz. Vela ve bela dersimizin. Evet. Şimdi biz geçen derslerimizde hatırlarsanız Vela ve beranın şer'i ve lügavî tanımını anlattık. Daha sonra bunu bitirdikten sonra dedi ki: "Ehli sünnetin yanında vela ve bera dostluk ve düşmanlık konusu dinin en mühim usullerindendir." dedik. Bunun sebeplerini hem kitaptan hem de ekstradan şerh ederekten ne yaptık? Hem de ekstra şerh ederekten bunun sebeplerini açıkladık. Daha sonra dedi ki ehli sünnet insanları vela ve bera yönünden kısımlara ayırır. Vela ve bera yönünden ehli sünnet insanları kısımlara ayırır. Bugünkü dersimize de ehli sünnetin yanında vela ve bera açısından insanların kısımları konusunu işleyeceğiz. Vel-üsünneti ve cemaat ehli sünnet vel cemaat, yukassimunennase insanları kısımlara ayırıyorlar. Fil muwalati ve muadati dostlukta ve düşmanlıkta İlə 3 aksam üç kısmı ayırıyorlar. Öncelen birinci kısım men yastahip kulvela al mutlaka mutlak olarak dostluğu hak edenler demek ki ehli Sünnet'in yanında birinci kısım insan kimdir mutlak olarak dostluğu vela akidesini hak edenlerdir. Wahum onlar kimdir el müminun o müminlerdir ki amenu billahi ve resulih, Allah'a ve رسولüne iman etmişlerdir. Ve kamu bi şa'airid-dini lehu. Yani dinin şiarlarını ikame edenlerdir. İhlaslı olaraktan. قال الله تعالى, Allahu Allah Zevcelle buyurdu ki: İnne mevaliukumullah ve resuluhu. Ancak sizin dostunuz Allah ve رسولüdür. Vellezine ve o kimselerdir ki amenu iman edenlerdir. Hangi iman edenler ellezina yu'minuun sallata ve yu'tuunez zekata ve hum rakiaun namazı kılan zekatı veren ve ruku halinde olanlardır veya ruku halinde oldukları halde zekatı verenlerdir. Ve men yatawalla Allah ve rasuluhu kim Allah'ı ve resulünü dost edinirse vellezina amenu ve iman edenleri fe inne hizb Allah mu'aqqa ke Allah'ın taraftarları humul galibun galip gelecek olanlar onlardır. Demek ki birinci grup insan mutlak olarak velayı, dostluğu hak eden insanlardır. Mutlak velâ dediğimizde buradan kastımız nedir? Yani mukayyet olmayan velâdır. Her yönüyle hiçbir istisna olmadan velayı mutlak şekilde, dostluğu mutlak şekilde ne yapanlardır? Mutlak şekilde hak edenlerdir. Velâ-i mutlaktan kastımız budur. Yani hiçbir istisnası olmadan her alanda velayı, dostluğu hak eden insanlardır. Bunların vasıfları nedir? Birinci vasıfları Allah'a, Allah ve Rasûlüdür. Biliyorsunuz, biz daha önceki dersimizde de dedik, mutlak sevgi, mutlak dostluk kimedir? Aslında Allah Azze ve Celle'dir. Bunun dışında kalan dostluklar nedir? Bunun dışında kalan dostlukların, sevgilerin hepsi Allah Azze ve Celle emrettiğinden dolayıdır. Herkese Allah'ın Resulü de böyledir. Allah'ın Resulü de mutlak olarak dost edinilmek zorundadır. Ve halis olan mü'minler, yani Allah'a ve Rasulüne iman ettikten sonra bu dinin olmazsa olmazlarını, şiarlarını, şairini ikame eden yerine getiren muhlis olan kimlerdir? Muhlis olan müminlerdir. Tabii neyen? Zahiren. Yani bizim zahiren gördüğümüz kadarıyla iman edip iman ettikten sonra bu dini ameli olaraktan yaşayan insanlar ve bu yaşantılarına da ikinci bölümde gelecek olan unsurları karıştırmayan insanlar. İkinci bölümde gelecek olan unsurları karıştırmayan insanlar. Yani açıkçası bunu şöyle izah edebiliriz. Tevhidi ve ittiba'ı safi olan insanlar. Çünkü bizim yanımızda bir Müslümanı tam manasıyla velayi i mutlak sınırına sokan şey nedir? Tevhidinin ve ittiba'ının zedelenmemiş olmasıdır. Tevhid ve ittiba'ı nedir? اَشْهَدُ Allah اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ eşhedu anne Muhammed'en ve resuruhudur yani sadece ibadette Allah azze ve Celley birlemesi tüm ibadetlerini Allah azze vecelle için yapması tevhidi budur tevhidin zedelenmemesi ittibaanın zedelenmemesi de Resulullah'ı sözüne uyulan sözü başkasının sözü kendi sözünden dolayı terk edilmeyen yani ittiba merci olarak tayin etmesi tevhidde ve ittibaada Eğer kişi zedelenmemişse yani ittibana bidatları bulaştırmamışsa itiba'na büyük günahları bulaştırmamışsa, tevhidine de büyük ve küçük şirklerden tevhidini arındırmışsa insan bu insan velaye mutlakı ne yapan? velaye mutlak hak eden insandır. Yani hiçbir istisna gözetmeden bu insan her alanda e, vela gösterir. E peki vela nedir? Yani velaya mutlak dediğimiz zaman ne yapması gerekir? Özet olarak yani e, icmalen şunu söyleyebiliriz. Deriz ki bizim velanın şer'i manası olarak zikrettiğimiz bütün manalar bunun kapsamındadır. Yani kardeşini sevmek, kardeşine yardımcı olmak, din alanında onun yanında yer almak, onunla işte kaynaşmak, benzeşmek, itaat edilmesi gereken bir konumdaysa itaat etmek vesaire. Ama bunun tafsilatı, bunun tafsilatı zaten bir sonraki dersimizde ehli sünnetin yanında velâ yani dostluk neyi gerektirir? Ehli sünnetin yanında bera yani düşmanlık neyi gerektirir? Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Bir sonraki dersimizde bunu işleyeceğiz zaten. Evet, ikinci kısım insan kimdir? Thâniyen ikinci kısım insan مَنْ يَسْتَحِقُ الْوَلَاءَ مِنْ جِهَةٍ وَالْبَرَاءَ مِنْ جِهَةٍ اُخْرَاءً Bir yönden dostluğu hak eden, başka bir yönden ise düşmanlığı, berayı hak eden insandır. Yani demek ki insan tek bir insandır ama iki yönlüdür. Bazı yön ve sebeplerden dolayı onu dost edinmemiz gerekir. Bazı yapmış olduğu şeylerden dolayı da ona buğz etmemiz, ona düşmanlık beslememiz gerekir. Kimdir bu insan? Ve hum usatu'l Onlar asi olan müminlerdirler. Feteştemi'u fihimül muhabbetu vel adavetu. Onlarda sevgi ve düşmanlık toplanır. Yuhabbu ne sevilirler lima fihim minel iman ve itaat takva. Onlarda olan iman, taat ve takvadan dolayı sevilirler. Ve yubghadun ve buzg edilirler lima fihim minel maasiyeti Onlarda olan masiyet ve fujurdan dolayı elleti hiye el kufr ve şirki. Şirk ve küfür mertebesinde olmayan masiyetlerden dolayı ne yaparlar? Buz edilirler. Mesel kim gibi? El muslimul asi. Asi olan müslüman gibi. Ellezî o Müslüman ki halata amelen ve aasıyi e Salih aelle kötü olan ameli birbirine karıştırmıştır Vevi o müslüman ki Yuh miubahdel vacibati bazı vaciblerini ihmal eder vef alubahdel muharramati bazı haramları ise işler elleti o haramlar ki la tasir ilel kufri küfür mertebesine ulaşmayan haramlardır. Niye? Çünkü küfür mertebesine ulaşan haramları işlerse, Allah'a ortak koşarsa, ibadetlerini Allah'tan başkasına yönlendirirse, öyle değil mi? Dinle, dinin şiarlarıyla alay ederse vesaire, o zaman ne olur? O, berâi i mutlaka hak edenlerden olur. Öyle mi? O zaman o, bera-i mutlaka hak edenlerden olur. Yani mutlak düşmanlığı hak edenlerden olur. فَأَمْسَلُهَاُلَى Bunların misalleri, Bunların emsali يكون min من الموالاه onlar için dostluktan olur bi kadri ma yuzhiruna min hayırdan izhar ettikleri kadar dostluk olur ve min muadati ve onlar için düşmanlık olur bi kadri ma yuzhiru minhum min onlardan açığa çıkan şer nispetince de onlara düşmanlık olur kema yecibu münasahatu ha ulai, nasıl ki bunların bunlara nasihat etmek gerekli olduğu gibi ve adamın sukutu ala maasihim ve onlara maasiyetlerine sukut etmemek bel yumaruna bil ma'ruf ve yenehuna anil munkar ila ki onlar e, iyilikle emrolunur kötülükten de alıkonulurlar ve tuqamul hududu ve ta'zirat aleyhim onlara hadler ve ta'ziratlar yani hat had olmayan ama sakındırma amacıyla uygulanan cezalar onlara ikame Hatta yekuffu <gülüyor> an maasihim taaki maasiyetlerinden el çeksinler, son bulsunlar. Ve yatruku sayiatihim kötülüklerini terk etsinler. Kema faala'n-nebi sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem nasl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Ma'rajul ismuhu Abdullah ismi Abdullah olan bir adama yaptığı gibi ve kana yulakbu bi himar o himar diye isimlenirdi. Indema utiye bihi ve huwa sharibun lil khamr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirildiğinde o işki içen bir adam iken Resulullah getirildiğinde ve la'anehu ba'du's sahabati bazı sahabe'ona lanet etti. Radiyallahu anhum Allah onlardan razı olsun. Feqale sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tel la tel'anuhu ona lanet etmeyiniz fevallahi Allah'a yemin olsun ki ma alimtu ben bilmiyorum illa ennehu yuhibbullah ve rasuluhu ancak ben onun Allah ve رسول'lü sevdiğini biliyorum dedi. Ve ma yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle beraber faqad aqama alayhi'l hadde ona haddi ne yaptı? Ona haddi ikame etti. Evet. İkinci kısım insan kimdir? İkinci kısım insan, bir yönden velayı, öbür yönden berayı hak eden insanlardır. Bu insanlar kimdirler? Bu insanlar tevhidleri, tevhidleri zedelenen ve ittibaaları zedelenen insanlardır. Bu insanlar kimdirler? Tevhidleri ve zarar zedelenen insanlardır. Tevhidleri zedelenen insanlardır. Neden tevhidleri zedelenen insanlardır? küfür seviyesine ulaşmayan bazı amelleri işlemişlerdir ve bu işlemiş oldukları amellerle de ne yaparlar bu işlemiş olduğu amellerle de kendi imanlarını zedelerler imanlarını eksiltirler bundan dolayı bu insanlar yapmış oldukları bu günahlar dolayısıyla o günahlar sebebiyle ha o günahlardan dolayı buz edilirler yani diyelim ki içki içiyorsa Allah ve Rasulü içki içene buz ettiği için biz de Allah ve içki içen insana ne yaparız buğz ederiz. Ama içki içmek onu İslam dairesinden çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Öyle mi? Helal görmediği müddetçe içki içmeyi, içki içmek onu İslam dairesinden çıkarmıyor. Ha demek ki imanın aslı bu adamın yanında hala mevcuttur. O zaman Allah ve Resulü imanın aslını kendinde bulunduran insanlara sevdiklerinden dolayı biz de bu defa ne yapıyoruz? Biz de bu defa bu adamı seviyoruz. Öyle mi? Bakın imanın aslı baki olduğundan dolayı sevdik. imanın kemalini zedelediğinden dolayı da ne yaptık? veya imanını azaltığından dolayı da buğz ettik. Niye? Çünkü biz bir önceki dersimizde neyi öğrendik? Men ahabba fillah ve abghada fillah. Öyle mi? Ve ada fillah ve wala fillah ve ada fillah. Fakat istekmel el iman. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah için dost edinmek, Allah için ne yapmak, Allah için düşman edinmek. O zaman vela ve bela ölçüleri bizim kendimizin belirleyeceği ölçüler değildir. Zaten velada, bera'da sadece kimin için yapılır? Sadece Allah azze ve celle için yapılır. Bu insanları Allah bir yönden seviyor, merhamet ediyor. Bir yönden de bunlara buğz ediyorsa veya amellerine buğz ediyorsa biz Müslümanların üzerine düşen şey de nedir? Biz Müslümanların üzerine düşen şey de budur. Daha önceki derslerimize gidelim. Hatırlarsanız biz demiştik ki ehli sünneti hem mürciyeden hem de havarişten yani imanda iki zıt kutuptan ayıran en belirgin özellik neydi? Tabi mürciye dediğimiz zaman kastımız kimdi? Halis mürciye. Yani bid'at ehli olan e, mürciyeydi. Yoksa lafızda ehl sünnete muhalefet edip lakin manada ehl-i sünnete muvaffakat edenlere ne demiyorduk? İsimleri mürciye olarak söylenmiş olsa da ama kastımız onlar değildir. Onu söylemiştik. Ee, i̇manda iki uç nokta. Bir nokta her türlü amelle insan iman dairesinden çıkar diyenler çıkar diyenler havariç. Bir noktada kim vardı? Hiçbir amel imana, masiyet, kötülük imana zarar vermez diyen mürciye vardı. 2-3 nokta. Bunların düşüncesi neydi? Bunların iki tarafında ortak bid'atı imanı tek bir parça olarak görmeleriydi. İmanı tek bir parçadan müteşekkil görmeleriydi. Onların yanında iman bir bütündü. Hariciye göre zedeleyen amel imanın kökünü götürürdü. Mürciye göre de iman bir bütündü. Ee, onun Tamamını götürmüyorsa eğer bir şey demek ki ona da zarar vermiyor demekti. Ama ehl-i sünnet ne diyordu? Hayır. Biz naslara baktığımız zaman Allah imanı da, imanın ashabı olan müminleri de derecelere ayırmıştır. Neden? Çünkü bazı ameller vardır imanın aslıdır, olmazsa olmazıdır. Bazı ameller vardır imanın vacip kısmına dahildir, öyle mi? Yani olmadığında her ne kadar insanı ateşe muhatap kılsa, tehdide muhatap kılsa da insanı İslam dairesinden çıkarmaz. Ne gibi içki gibi zina gibi vesaire bazı ameller de vardır ki olmasa olur ama olursa imanı olgunlaştırır imanı kemale erdirir buna da bütün müstehaplar neydi? Bütün müstehaplar buna dahildi. Evet. Bundan dolayı o zaman bu insanlar yani bu ikinci kısımdaki insanlar kimdir? Dediğimiz gibi tevhidini günahlarla küçük şirklerle zedeleyen ama insanı din dairesinden çıkaran büyük şirk seviyesine ulaşmayan günahlar ve bid'atler yani insanın ittibaını zedeleyen, Resulullah'ın sünnetine uymasını zedeleyen bid'atları kendinde bulunduran insanlar. Bunlar neydi? Eğer bunların günahları ve bid'atları kendilerini din dairesinden çıkarmıyorsa, eğer bunlar bir yönden sevilirler o asıl imanı muhafaza ettikleri için ama bir yönden buğz edilirler. Niye? Çünkü vacip imanla müstahap imanlarını zedelediklerinden dolayı. Buna örnek verebilir miyiz? Yani bunun örneği var mıdır? Vardır. Mesela Ka'b ibn Malik ve arkadaşları. Ka'b ibn Malik ve kimler? Ka'b ibn Malik ve arkadaşları. Bunlar ne yapmışlardı? Bunlar ee, Tabuk gününde Resulullah Aleyhissalatu vesselam onları cihada çağırmasına rağmen yani demiştik imam insanları cihada çağırdığında cihat insanların üzerine farz aynı ayn olur. Bunlar Resulullah Aleyhissalatu vesselama tabi olmamış, katılmamış ve geride kalmışlardı. Öyle değil mi? Resulullah bunlara ne tür bir uygulama yapmıştı? Bunlarla konuşmamış, bunlara selam verip selam almamış ve bunların eşlerinin onları bırakıp babalarının evine gitmesini emretmişti. Ama bununla beraber Resulullah Vesselam onlara bir kafire yaptığı muameleyi yapmamıştı. Mesela onları öldürmemişti, öyle değil mi? Onların namaza gelip Müslümanlarla beraber namaza şahitlik etmelerine engel olmamıştı mesela. Veyahut da Resulullah Aleyhissalatu vesselam onları Medine'den kovmamıştı mesela. Sürmemişti Medine'den. Gidin kafirlerin içine dememişti. Niye? Çünkü asıl olan imanı muhafaza ettiklerinden dolayı. Öyle mi? Çünkü yapmış oldukları bu amel onları din dairesinden çıkarmıyordu. Ama bununla beraber Resulullah Aleyhissalatu vesselam onlara bu haramlarından dolayı ne yapmıştı? Bu haramlarından dolayı buğuz etmişti. Bu haramlarından dolayı buğuz etmişti. Ha mesela diyelim. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte örnek olarak verecek olursak mesela e, bu içki içen sahabe yani artık o kadar çok içki içiyor ki kendisine ne diyorlar? Himar diyorlar. Çok affedersiniz merkep e, diyorlar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın ona haddi uyguluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin içki içen hakkında bir haddi vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu haddi içki içen insana ikame ediyor. Ama bununla beraber ona lanet eden sahabesini ne yapıyor? Engelliyor. Çünkü onun Allah'ı ve Resulünü sevdiğini söylüyor. Yani burada Resulullah Aleyhissalatu neyi bize ima ediyor? Yani bir insan iski içti diye Allah ve Resulünün sevgisinden tamamen ne yapmaz? Soyutlanmaz. Bir kısımda mümindir ama bir kısımda imanını zedeleyen bir amelde bulunmuştur ama İslam dairesinden çıkmamıştır. Öyle değil mi? Ondan dolayı bir yönden dost ediniliyor ama öbür yönden Allah'ın haddi ve hududu o insanın üzerine ne yapıyor? İkame ediliyor. Ve buna Resulullah Aleyhissalatu vesselam döneminde zinadan dolayı mesela recm edilenler. Öyle mi? Bunlar da bütün bu örnekler buna dahildir. Mesela hırsızlık yaptığından dolayı eli kesilenler mesela. hakeza işte Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan küçük şirk işleme teşebbüs eden ashabı ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın onları çok sert bir dille uyarması gibi. Ne gibi mesela Zata envad kıssasında olduğu gibi. Kısayını yapmıştık. Kısayı zaten biliyoruz. Bu kısada ne olduğu gibi? Bu kısada vücut bulduğu gibi. Bakın bunlar hep kınanmıştır, eleştirilmiştir, kızılmıştır. Bunlara had ikamesi yapılmıştır, tazir cezası uygulanmıştır. Ama bunlar ne yapılmıştır? İslam dairesinin dışına çıkarılmamıştır. Bu da bize neyi gösterir kardeşler? Bu da bize gösterir ki bir insan mutlak olarak İslamını muhafaza ediyorsa, bir insan mutlak olarak İslamını e, muhafaza ediyorsa bu insan nedir? Bu insan e, asli imana sahipse ondan dolayı dost edinilir. Ama e, şeyse eğer bunu zedelemişse tevhidde ve ittibada o zaman ne yapılır? O mis nisbette ona buğz edilir. Eğer günahları ve bid'atları kendini dinden çıkarmayan tabi bu kayıt çok önemli e, yaptığı salih amellerden ve taatlerden daha fazlaysa ona buğzumuz ağır basar, basar sevgimiz ona karşı az olur. Eğer Yaptığı taatler ve salih ameller daha fazla, tevhidi ve itibaha zedleyen günahlar ve bidatlar ise daha azsa o zaman ona karşı sevgimiz, muvâlamız, yardımımız, kardeşliğimiz daha ağır basar. Öbür taraf ne yapar daha hafif basar. Ölçü nedir? Ölçü ondan zahir olan amellerdir. Ölçü ondan zahir olan amellerdir. Evet. Üçüncü olarak men yestahiqu يستحق... bir saniye bir saniye men yestahiqu يستحق... üçüncü kısım ise kimdir men yestahiqul el beraa'a'l mutlak olan veraati hak edenlerdir mutlak olarak beraeti hak edenlerdir. Bunlar mutlak beraat nedir? Mutlak velada dediğimiz gibi mutlak beraat yani istisna olmaksızın onlara, onlardan beri nedir? Onlardan beri olmaktır. İstisna olmaksızın onlardan beri olmaktır. Evet. Bu da nedir? وهم onlar kimdir? الكفار الخلص halis olan kafirlerdir. Yani küfür kendilerinde asıl olan kimlerdir? Küfür kendilerinde asıl olan insanlardır. Ellezina yazharu kufruhum ve zendakatuhum. Onlar ki küfürleri ve zındıklıkları nedir? Açığa çıkmıştır. Ve ala ihtilafi ajnasihim min el-yahudi ve'n-nasara. Yani cinslerinin ihtilafiyle Yahudi ve Hristiyan ve müşrikîn ve melhidîn ve vesenîîn. İşte müşrikler, inkarcılar, melhidler, vesenîîn putperestler, mecûs ve münafıkîn münafıklar. Bunların hepsi yani cinsleri ne kadar farklı olsa da bunların e, asıl olan nedir? Cinsleri farklı olsa da bunlarda asıl olan bunları e, bunlarda beraî mutlaktır. Asıl olan beraî mutlaktır. Ev men tabi'hum min ashabı'l mezahib el haddame ve'l ahzab ilmaniye yıkıcı onlara tabi olan mezhepler veya da laik olan ilmani olan el ilmaniye yani layık olan e, hizipler partiler bunlar hepsi nedir bunlar hepsi bu ka asli kafirler bunlar dan e, mutlak bana da beri olmak bizim üzerimize nedir bizim üzerimize gerekli olan şeydir. Wa hadha al-hukm bu hüküm e, uygulanır. Ala, manfaalı mukfirat, ala manfaalı mukfiratı, men al-murteddina, murteddlerden insanı kifre götüren amelleri yapanlara da bu kaide, bu hüküm geçerlidir. El mensubin el İslam, İslam'a müntesip olanlar, kuvvüyhi ve fi naqid min nawaqid al-islam islamı bozan unsurlardan birine düşmesi gibi ev ashraka billahi teala ve yutallaha zatiyye şirk koşması fi ibadet ve yutallaha ortak kılması fi ibadetih ibadetinde ahadan min ibadihi kullarından herhangi birini ortak olarak kılması ev sarafalehum nauan min anwa'il ibadeti ve yutunlara ibadet nevlerinden bir nevi sarf ederse kadua eghayrilah Allah Teala'dan başkasına dua etmek, ev-i stigasete bi gayrihi başkasıyla istigase etmek, ev tevkkulü, ev zebhî ev nezri. Ondan başkasına tevekkül etmek, ondan başkasına kurban kesmek, ondan başkasına adaq adamak. Li gayrihi taala Allah'tan başkasına ev sabbe Allah ve resuluhu ev dinuhu. Allah'a, resulüne veya dinine sövmesi gibi, ev terk-i salate'l mefrudete farz namaz terk etmesi gibi, ev fasle'd din'e anil hayati ''Veyahut da dini hayattan ayırması gibi i'tikâden, itikad ederek bi enne d -dine, din la yulaimu hazal asra ''Bu asra uygun olmadığına itikad ederek dini hayattan ayırması.'' ''Ev nehve veya buna benzer şeyler بعد اقامه hücceti عليه ''Hücceti ona ikame ettikten sonra.'' ''Fa'alel muslimîne'' ''Müslümanların üzerine gereklidir.'' ahhi cihad etmeleri ne bu sınıf ile Min muteddine mürtetedlerden bu ne ile çeşit ile mücadele etmeleri Vayuda iyi ku aleyhim ve onlara daraltmaları vaet rukuhum onları terk etmemeleri ya nefil dı elfesat yeryüzünde fesadı yaymalarına ne yapmamaları fayda yaymaları için onları terk etmemeleri gereklidir Ka Allah dedi ki ya Ehan ne bir Cahidil kuffara Kafirlerle ciyadet ve munafikine ve munafiklerle Vagluz aleyhim Onlara karşı sert ol Ve mevvahum cehennemu Onların mevvası cehennemdir Ve bi ise mesir Onların varacağı yer ne kötü La tecidu qawmen yu'minun billahi Vel yevmi l Allah'a ve ahiret güne iman eden bir qawmi bulamazsın Yuvaddune men haddallaha ve rasulehu Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri severken bulamazsın. وَلَوْ كَانُوا babaları olsa da olsada اَوْ اَبْنَاءَهُمْ veya çocukları اَوْ اِخْوَانَهُمْ veya kardeşleri اَوْ اَشِيرَتَهُمْ veya onların aşiretlerinden olsalar <gülüyor> da. O zaman üçüncü kısmımız nedir? Üçüncü kısmımız ise وَلَاءِ بَرَاءِ mutlakı hak eden insanlar. Yani mutlak olarak onlardan beri olmamız gereken insanlar. Mutlak olarak onlardan beri olmamız gereken insanlar. Bu insanlar kimdir? Bu insanları iki kısma ayırabiliriz. Öyle mi? Birinci kısım insan kimdir? Birinci kısım insan, birinci kısım insan küfrü din edinmiş olan, küfür dinlerinden herhangi birine müntesip olan insandır. Birinci kısım insan küfrü din edinmiş olan, küfür dinlerinden herhangi birine müntesip olan insandır. İkinci kısım insan kimdir? İkinci kısım insan aslen kendini İslam'a nispet etmekle beraber veyahut gerçekten İslam'a girmiş olmakla beraber daha sonra İslam'ın insanı İslam dairesinden e, çıkardığını kabul ettiği amellerden herhangi birini yapan veya itikatlardan herhangi bir itikat biçimiyle itikatlanan veya bu sözlerden herhangi birini söyleyen insanlardır. Bunlar Tafsilata gitmeden önce icmalen kaidemiz nedir? İcmali kaidemiz, bunlar mutlak olarak berayı hak eden insanlardır. Bunlar mutlak olarak berayı hak eden kimlerdir? Mutlak olarak berayı hak eden insanlardır. Şimdi bu insanları iki kısma ayırdıktan sonra birinci kısmı önce ele alalım. Sonra da ikinci kısmı ele alalım. Yani kafirler, şimdi biz daha önce de hatırlıyorsanız demiştik kafir veya müşriğin, kafir veya müşriğin O'nu küfre götüren sebepler değişebilir. O'nu küfre götüren sebepler ne yapabilir? Küfre götüren sebepler değişebilir. Bizi bunlar ilgilendirmez, öyle mi? Alimlerin küfre götüren sebeplerde tafsilata gitmesi nedir? İnsanların basiret üzerine olmasıdır. Yoksa hükme tesir ettiğinden dolayı değildir, öyle mi? Yoksa hükme tesir ettiğinden dolayı değildir. Bizi küfrün nev'i ilgilendirir, öyle mi? Bizi ne ilgilendirir? Bizi küfrün, o işlemiş olduğu küfrün sebebi değil, onu küfre iten sebep değil, bizi o küfrün kendisi bizzat ilgilendirir. Yani buna örnek olarak neyi vermiştik? Demiştik ki mesela bir insan, bir insanı neden dolayı öldürebilir? Bir insan, bir insanı sevmediğinden dolayı öldürebilir. Parası için öldürebilir, öyle mi? Karısına el koymak için öldürebilir. Yani birçok değişik sebepten dolayı öldürebilir. Ama kadı bu kısasa ne yapmaz, kısasa etki etmez. Kadının bunu soruşturması, sadece olayın açıklığa kavuşması, ve yanlış bir şeyin yapılmaması adınadır. Yoksa adam hangi sebeple öldürmüş olursa olsun şeriatın mazeret saydığı sebepler olmamak kaydıyla tabii. Mesela hatayen öldürmek gibi öyle değil mi? İşte e, uykudayken öldürmek gibi vesaire. Bunlar çünkü şer'i özürlerdir. Ayrı bunlar olmadığı zaman hangi sebeple öldürürse öldürsün bu ne yapmaz bu hükme etki etmez. Ha. O zaman kafirler kimisi vardır Yahudidir, semavi bir kitaba tabi olduğuna inanmıştır küfre girmiştir vesaire vesaire. Biz ne yapıyoruz? Birinci kısım insan, asli olarak kendini İslam'a nispet etmeyen veya öncesinde hiç İslam geçmemiş olan insanlar. Yani Yahudiler gibi, Hıristiyanlar gibi İslam dininin dışında bir dine kendini nispet eden insanlar. Bunlara gelince, bunlar konusunda, ee, tamam, icmali kaidemiz bunlar bera-i yaparlar? Bunlar bera mutlakı hak ederler ama tafsilata gittiğimiz zaman bazı konularda tafsilat yapmamız nedir? Bazı konularda bunlar hakkında tafsilat yapmamız gerekir. Bu konuda bizim e, menhecimizi belirleyecek olan şey nedir? Menhecimizi belirleyecek olan Mümtehine Suresi, Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetlerdir. Öyle değil mi? Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetlerdir. Hatta 8 ve 9. ayetlerden önce Mümtehine Suresi 4, 8 ve 9. ayetlerdir. Mümtehine Suresi 4, 8 ve dokuzuncu ayetlerdir. Mümtehine suresi dört neydi? Bakın kafirlerle ilişkilerimizi belirleyen ayet-i kerime Mümtehine suresi, asli kafirlerle ilişkilerimizi belirleyen ayet-i kerime Mümtehine suresi dört Mümtehine suresi sekiz Mümtehine suresi bir de dokuzuncu ayetli kelimelerdi. Mümtehine suresi sekizde Allah azze ve celle müminlere İbrahim aleyhisselamı ve İbrahim aleyhisselamla beraber olanları örnek olarak gösteriyordu. Öyle değil mi? Ne diyordu Allah azze ve celle? Diyordu ki: Kat kanaat lekum usvetun hasenetun fi ibrahima ve'llezina ma'ah. İz kallu li kavmihim inna bura'a'u minkum ve mimma ta'budun min dunillahi. Keferna bikum ve bada baynana ve baynakumü'l adavetu ve'l baghdau hatta tu'minu billahi vahde. Sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnekler vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz. Biz sizi inkar ediyoruz, sizi reddediyoruz. Bizimle sizin aranızda ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık baş göstermiştir ta ki siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar. Öyle mi? Bu neydi? Bu Hz. İbrahim ve beraber olanların kafir olan kavimlerine karşı velâ ve bera itikadını net bir şekilde ifade etmeleriydi. Bakın! Devam Aynı surede, yani Mümtahina suresinde, 8. ayette ise Allah ve diyor ki لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبررهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصدين Allah Celle, sizi sizinle din alanında savaşmayan, sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara karşı iyilik yapmanızı neh yetmez iyilik yapmanızı nehi etmez. İnna Allah muksitin. Allah iyilik ehlini ne yapar sever. Adaletehlini iilik ehlini Allah azze ve celle sever. Dokuzuncu ayette ise Allah azze ve celle diyor ki: İnne me yenha kumullahu an il-ladin kum fid-dini wa achrju min diyarikum wa zaharu ala achracikum en llahu ve wamay tollahu فَأُولَٰئِكَ هُمُ Ancak Allah sizi sizin ile din alanında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran, sizi yurtlarınızdan çıkaranlara yardım edenlere gelince Allah sizi bu konuda ne yapar? Bu konuda onları dost edinmenizi yasaklar. Burada tabi dostluktan kasıt nedir? Yani bir önceki ayette anlatılan iyilik yapmaktır, öyle mi? Sizi onlara karşı iyilik yapmaktan onlara karşı bir içerisinde bulunmanızdan yasakla. kim de onları dost edinirse şüphesiz ki o zalimlerin zalimlerdendir diyor Allah azze ve celle. O zaman bu ayet-i kerime bizim ile asli müşriklerin arasındaki yani kendini şirk'e nispet eden insanlar arasındaki diyalogunu ne yapar? Diyalogu belirler. Evet. Nasıl belirler? Peki, belirleme vecihi nedir? Şudur. Din ve itikat noktasında bütün müşrikler bizim gözümüzde birdir. Biz onların dininden, onların itikadından ve kafir kimliklerinden biz beriyiz. Bu Mümtahine suresi 4. ayetin anlatmış olduğu olur. Öyle mi? Hangi kafir olursa olsun. Yumuşak kafir, sert kafir, diyalog taraftarı kafir Müslümanların yanında yer alan kâfir, zulme karşı Müslümanların yanında duran kâfir vesaire, hiç fark etmez. Hümanist kâfir, bilmem ne kâfir falan filan hiç fark etmez. Bütün kâfirler bizim yanımızda bir konuda eşittirler. O da nedir? Dinsel beraat. Yani biz onların dininden, onların itikadından ve onların kâfir olan kimliklerinden ve kişiliklerinden biz beliyiz. Ve bu beraatimizde de asıl olan nedir? Asıl olan ikrah ve zaruret hali olmadığı müddetçe bu beraatin açık olmasıdır, karşı taraf tarafından bilinmesidir. Bunun en büyük örneği nedir? Resulullah Vesselam Mekke'deki en zor günlerinde bile, en zor günlerinde, en yardıma muhtaç olduğu en çok müşriklerin لَبَلْكِ e, السُّلْحَا' diyaloğa ihtiyacın olduğu yerde bile Kul ya يَا اَيُّهَا demiştir. Onlara dini kimlikleriyle hitap etmiştir. De ki ey kafirler la أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiklerime ibadet etmezsiniz. Şimdi ben etmiyorum diye edeceğim anlamına da gelmez. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek de değilim. Siz de benim ibadet edeceklerime ibadet edecek de değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim ise banadır. Bu nedir? Bu dinsel beraattir. Kafirun suresinde yerini bulan. İster annemiz olsun, ister babamız olsun, ister kardeşimiz olsun, ister aşiretimiz olsun bize çok iyi kafir olsun. Bize anlayışla karşılasın. Eğer şirk koşup İslam dairesinin dışına çıkmışsa ve İslam da yani bu birinci grubu anlatıyorum şu anda. Yani hiç İslam öncesinde İslam geçmemiş. Yani mürtet değil. Öncesinde İslam geçmemiş. Kendini aslında şirken ispat eden insanlar veya hiç İslam'a girmemiş olan insanlar. Bunlar ne kadar iyi olurlu olsun olsunlar hepsi bir konuda eşittirler. O da nedir? O da dinsel beraattir. Din olarak onların küfür kimliklerinden biz beriyiz ve asıl olanında bu beraatin karşı taraf, karşı taraf tarafından bilinmesidir ve bunu ızhar edilmesidir. Ha bir de ne var? Bir de sosyal ilişkiler var. Yani dini ilişkilerin tarafında sosyal ilişkiler. Mesela komşuluk bağı, mesela aynı memlekette yaşıyor olmanın verdiği işte ticaret hukukundaki birtakım şeyler, günlük sohbet mesela vesaire bu tip sosyal demiş olduğumuz ilişkiler var. Burada ise kafirler iki kısma ayırıyor Allah azze ve celle. Burada bakın birinci kısımda kafirleri birbirinden ayırmazken yani dinsel konudaki onlardan beri olma konusunda kafirleri birbirinden ayırmıyor. Ama ikinci kısma gelince burada kafirleri birbirinden ayırıyor. Bu da nedir? Sekiz ve dokuzuncu ayet kelimelerdir Eğer karşımızdaki kafir din alanında bizimle savaşmıyorsa yani biz Müslümanız diye bizimle savaşmıyorsa bu savaş illaki silahla olacak diye bir kayda yok ha bizimle normalde sözle dahi bize karşı geliyorsa bizi çürütmeye çalışıyorsa bize işte bizim karşımızda duruyorsa veya bizim karşımızda duranların yanında kalemiyle diliyle vazifesiyle yer alıyorsa bu da İslam'ın gözünde nedir? İslam'ın gözünde harbi korumundadır. Velev parmakla işaret etse bile onlara, yani onlara bazı şeyleri parmak yoluyla işaret bile yaparaktan onlara destek verse, bu İslam'ın yanında nedir? O, onlardandır. Güzel. Eğer bizimle din alanında savaşmıyorsa, yani Müslümanız diye bize karşı cephe almamışsa, bizi yurdumuzdan çıkarmaya çalışmıyorsa, yani diyelim ki bizi yurdumuzdan çıkarmıyor, e, v.s. bize karşı işte diyalog taraftarı saygı duyuyor bizim fikirlerimize bunlara iyilik yapmamızı Allah Azze ve Celle nehiyetmiyor öyle mi layen hakumullah Allah Azze ve Celle sizi ne yapmaz en tevarruğu onlara iyilik yapmanızı ne yapmaz onlara iyilik yapmanızı yani bu saydığımız zümre iyilik yapmanızı yasaklamaz tamam ikinci kısım insan kimdir dokuzuncu ayette yerini bulan inlemeyen hakumullah ancak Allah'ın sizinle yettikleri bu konuda kimdir? Sizinle din alanında savaşan. Yani diliyle, kalemiyle, silahıyla bizim İslam'ımıza karşı, tevhidimize, akidemize karşı cephe alan, onu küçümseyen, onunla dalga geçen, onu eleştiren, onun karşısında duran insanlar öyle mi? Sizi yurtlarınızdan süren veya sizi yurtlarınızdan sürenlere yardım eden. Yani o bizi yurtlarımızdan sürmüyor ama Onlara vergi veriyor mesela, gönüllü vergi veriyor mesela. Devletin yanında yer alıyor, onu savunuyor, kafiri küfrü savunuyor. Hak olanın işte bu olduğuna inanıyor. Bu duruma düşen, zor duruma düşen yurdundan sürülen, muhacir konumunda bırakılan Müslümanların da bunu hak ettiğini düşünüyor mesela. Bu insan nedir? Buna biz sosyal hayatta bile kesinlikle bizimle bunun arasında güzel bir bağ ne olamaz? Bizimle bunun arasında güzel bir bağ olamaz. Biz buna karşı sertiz, bunun yüzüne dahi gülmeyiz buna din olarak onun müşrik olduğuna itikad ettiğimiz gibi insanlık ve sosyal ilişki olaraktan o nasıl İslam'a ve Müslümanlara sertse biz Allah'a ve Rasulüne düşmanlık eden herkese biz deneyiz Biz de düşmanız ve buna düşmanlığımızda ne yaparız? Zaruret ve ikrah hali olmadığı müddetçe ona düşmanlığımızda alenen ilan ederiz, tamam? O zaman din ve itikat küfür kimliği konusunda bütün kafirler eşittirler onların aralarında hiçbir fark yoktur ama kafirlerin sosyal ilişki konumuna gelince 8. ve 9. ayetler bunu ne yapmıştır? 8. ve 9. ayetler bunu ee, hududunu bize ne yapmıştır? Hududunu bize çizmiştir. O zaman dinsel beraat dinin aslındandır. Yani olmazsa insan İslam dairesinde kalamaz. Her karşımızdaki kafirden beri olmamız onun şirkinden, şirk itikadından, müşrik kimliğinden beri olmamız bizim dinimizin olmazsa olmazlarındandır. Yani asl dine dahil olan meselelerdendir. Ama sosyal ilişkilere gelince burada nedir? Burada İslam tafsilata gitmiştir. Burada İslam tafsilata ne yapmıştır? Burada İslam tafsilata gitmiştir. Tamam, şimdi güzel. Burada şöyle bir soru sormanız sizin hakkınızdır. Diyeceksiniz ki peki bu iyilik nedir? Yani Allah sizin onlara iyilik yapmanızı yasaklamaz diyor ya. Gerce başlığımızdan bu her ne kadar anlaşılıyor olsa da buna birkaç örnek verirsek Allahu Alem konu daha güzel anlaştır. Bu iyilikten kasıt sosyal alanda bir insanın bir insanla iyi geçinmesini gerektiren şeyleri yapmaktır. Mesela ne gibi? Örnek verelim mi? Verelim. Örneğin Resulullah Mekke'li müşriklerle sulh ilan ettiği zaman öyle mi? Bunu ki İmam Bukhari ve Müslüm rivayet ediyor. Hz. Ebubekir'in kızı olan Esma, Esma binti Ebubekir annesi Medine'ye gelmişti Esma'nın yanına. Öyle mi? Medine'ye elinde hediyelerle iyi e, Müslümanla Müslümanlığı yine Müslümanla yani düşmanlığı olmasıyla beraber Medine'ye gelmişti e, şeyin yanına. Tabi Esma onu eve almakta tereddüt ediyor. Ona karşı iyi davranmakta tereddüt ediyor. Sıla-i rahim yapmakta tereddüt ediyor ve bunu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a sorma gereği diyor. Buhari ve Müslim'de kendisi Resulullah'a soruyor bazı rivayetlerde Ayşe annemiz yani Esma'nın anne baba bir anne farklı olan kardeşi olan Ayşe annemiz gelip Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor ve Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam cevap olarak diyor ki diyor ki fesal tu sallallahu aleyhi ve sselam'a efaciluha yani ben ona sılâ rahim yapayım mı anneme? Kâle na'ab. Resulullah evet dedi. Bir rivayette de diyor ki Allah Azze şu ayeti indirdi. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ Yani bu zikretmiş olduğumuz Mümtahine suresi 9. ayet Hz. Esma'nın annesine iyi davranma veya davranmama konusundaki tereddüdüne dair inmiş olan bir ayettir. Yine mesela örneğin Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'de kendisine hizmet etmiş olan bir Yahudi çocuğu var. Ve bu Yahudi çocuğu hastalandığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu Yahudi çocuğunu ne yapıyor? Gidiyor ziyaret ediyor. Niye? Çünkü ondan İslam'a ve Müslümanlar adına bir zarar görmemiş. Her ne kadar tabi olarak, küfre tabi olarak kabul edilmiş olsa bile ve o esnada çocuk ne oluyor? Bu hastalık sırasındaki ziyarette çocuk İslam'ı kabul ediyor ve Müslüman oluyor mesela. Öyle değil mi? Yine mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Resulullah Hz. Ömer'e bir Hediye veriyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam e, Estağfurullah. Resulullah Hazreti Ömer Resulullah hediye veriyor. Hazreti Ömer Resulullah aleyhissalatu vesselama Bir giysi alıyor. E, ve bunu Resulullah hediye ediyor. Hani devlet başkanı olarak güzel bir elbisedir. Diyor ki hani böyle özel günlerde Vesaire bu ipekten tabi bir elbise. Bu ipekten elbiseyi giy. Tabi bunu Resulullah ve vesselama verdiğine Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer diyor ki yani ey Ömer diyor inna maiyal besuha da men la khalaqahu. Yani hiçbir hani ahiretten dinden hiçbir payı olmayan insanlar ancak bunu giyerler diyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Ee, bunu Ömer'e yolluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu e, şeyi Ömer'e veriyor tekrardan. Ömer de ne yapıyor bunu? Ömer de alıyor. Estağfurullah Yani kısadaki isimler e, birbirine karıştı. Ee, tam şey yapamadım onun için kısa'yı söyleyeyim inşallah kısa zaten İmam bukhari rivayet ediyor herkese İmam müslim de rivayet ediyor resulallah sallallahu aleyhi ve isimler karıştı onun için isimleri başa alalım hiç söylememiş olayım inşallah ben ee, resulallah sallallahu aleyhi ve bir şey getiriliyor resulallah sallallahu aleyhi ve bir ipekten elbise getiriliyor hani devlet başkanıdır kendisine heyetler geliyor kendi insanların karşısına çıkıyor giysin diye Resulullah da ipek elbiseyi bir müslümanın giymeyeceğini beyan ettikten sonra bunu Ömer'e hediye ediyor. Ömer radıyallahu ta'ala bunu aldıktan sonra Mekke'de henüz Müslüman olmamış olan kardeşine ne yapıyor? Bunu gönderiyor. Hediye olaraktan ne yapıyor? Hediye olaraktan bunu bir tane müşriğe gönderiyor. Bakın dikkat ederseniz Ömer radıyallahu an müşrik olan birine ne yapıyor? Müşrik olan birine hediye veriyor. Müşrik olan birine hediye veriyor. Anlaşıldı? Bunlar hepsi bize neyi gösterir? Bunların hepsi bize gösterir ki sosyal alanda yani iyilikten kastımız nedir? İyilikten kastımız budur. Ama bu alanda ne kadar iyi olursak olalım eğer o ayette zikredilen şartları kendinde barındırmışsa asla ve kat'a din konusunda onun müşrik olduğuna itikad ettiğimizi bilmesi, onun dininden beri olduğumuzu bilmesi, bizim dinimizle onun dinin asla bir araya gelmeyeceğini bilmesi gerekir. Çünkü bu nedir? Bu dinsel beraattır. Ve bu bizim dinimizin neydir? Bu bizim dinimizin olmazsa olmazıdır. İkinci grup insan kimdir? İslam'a girmiş ama İslam'a girdikten sonra yapmış olduğu birtakım küfür fiilleriyle İslam dininin dairesinin dışına çıkmış olan insanlardır. İslam'a girmiş ama daha sonra yapmış olduğu birtakım küfür fiilleriyle İslam dairesinin dışına çıkmış olan insanlardır. Bunlara gelince Bunlar hem dinsel beraat konusunda hem de sosyal ilişki konusunda bunlar eşittirler, öyle mi? Niye? Çünkü bunlar ya öldürülürler, Allah Resulü diyor ki men بَدَّلَ دِينَهُ Kim dinini değiştirirse yani Müslüman olduktan sonra küfre girerse فَاقْتُلُوهُ onu öldürünüz diyor. Şayet biri mürted olduktan sonra asıl olan nedir İslam'da? Öldürülmesidir. Ama Müslümanlar İslam devletinin olmadığı yerlerde yani bugün bizim yaşadığımız gibi bir mürtedi öldürmeleri ne değildir? Mümkün değildir. Olamaz böyle bir şey çünkü şeriatla hüküm olunmadığı için şeriatın ahkâmı geçerli değildir. Ama o insan Müslümanların gözünde ne hükmündedir? Ölü hükmündedir. O insan Müslümanların gözünde ölü hükmündedir. Yani ha vardır ha yoktur. Neden? Çünkü İslam onu ölü olarak kabul ediyor. Ona yaşam hakkı tanımıyor. Onun için sadece ona davet yapılabilir. Yani İslam'a tekrardan davet edilebilir. Ama ne sosyal alanda ne din alanında onunla hiçbir bağ, hiçbir iyilik mefhumu o kişiyle ne yapılamaz? O kişiyle kurulamaz. Ne sosyal alanda ne de farklı bir alanda onunla hiçbir bağ ne yapılamaz? Onunla hiçbir bağ kurulamaz. Herkese bu zikrettiğimizden sonra mesela buna dahil olan şey nedir? Buna dahil olan şey gene anne ve babadır. Özellikle buna dahil olan yani bu istisna kaideye dahil olan şey nedir anne ve babadır neden çünkü Allah azze ve celle ayetik diyor ki ve in jahada ke ala an tuşrik bi ma lise lke bihi ilmun şayet onlar sana banashir kuşmanı emrederlerse ve in jahada ke ala an tuşrik bi ma lise lke bihi ilmun seni ilmin olmayan bir konuda bana şirk koşmanı emrederlerse sen onlara itaat etme ve sahih huma fi'd-dunya mahrufa lakin onlara ne yap dünyada onlara iyi davran iyi bir şekilde onlara sahiplik et. Yine Allah azze ve Celle ne diyordu mesela İsra Suresi'nde ve kadâ rabbuka allâ ta'budu illâ iyyâh ve bil valideyn ihsanan. Rabbin ancak buna ibadet etmenizi ve anne baba iyi davranmanızı size emretmiştir. İmme yebluğanna indekel kibe rahaduhuma au kilahuma fe la takul lehuma uff ve la tanherhuma ve kul lehuma kavlen kerime. Onlardan biri veya ikisinin yanında yani yaşlılara erişirse onlara ne yap? Onlara of bile deme, onları küşümseme, onlara ancak güzel olan ne yap? Onlara ancak güzel olan söz söyle diyor Allahu Teala. Anne baba Kafir de olsa, küfrünü ilan edenlerden de olsa, bununla yetinmeyip çocuklarını da küfre zorlayanlardan dahi olsa ne yapamaz bir Müslüman? Anne ve babasına bu konuda itaat edemez. Çünkü niye? لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعَصِيَةِ الْخَالِقِ Allah'a yaratana, e, masiyet konusunda hiçbir yaratılana itaat ne değildir? İtaat yoktur. Bu bizim genel kaidemiz ve bunu hadisten aldık. Ama nedir? Ama Müslüman, anne ve babası Kendisine bunun dışında dünyalık istedikleri zaman hizmet konusunda onlara karşı iyi olmak zorundadır. Neden? Çünkü anne babanın hakkı kişinin üzerinde Allah'ın hakkından sonra ikinci sırada gelen haktır. Ve Allah hakkından sonra en teekitli haklardandır. Bunun imanla ve küfürle bir alakası yoktur. Bunun alakası doğurma, büyütme, yetiştirme tamamen vefa ile alakalı bir durumdur. Öyle mi? Tamamen vefa ile alakalı bir durumdur. Ne zamana kadar? anne ile babanın hakkıyla Allah'ın hakkı karşı karşıya gelmediği müddetçe. Anne ile babayla Allah'ın hakkı karşı karşıya geldiğinde hiç şüphesiz Allah'ın hakkı anne ve babanın hakkına ne yapılır? Anne ve babanın hakkına tercih edilir. Velev anne baba asli kafirlerden olup bizi yurtlarımızdan çıkaran yurtlarımızdan çıkaranlara yardım edenlerden olsa bile din olarak o da onlar da bütün kafirler gibi bizim dinlerinden beri olduğumuz, küfürlerini itikad ettiğimize bilmeleri gereken ve onlardan beri olduğumuzu bilmeleri gereken insanlardır. Ama dünyalık konuda elimizden geldiği kadar dinimize muhalif olmadığı müddetçe onlara ne yapmak? Onlara iyi bakmak, onlarla iyi geçinmek zorundayız. Ne zamana kadar? Ancak onlarla tam fasıla yani hicret demiş olduğumuz şey söz konusu olduğunda o zaman anne baba diye bir şey kalmaz. Yani İslam yurdu kurulup Müslümanlara hicret etmeleri vacip olduğu zaman anne baba hakkı diye bir şey kalmaz. Müslüman'ın Müslümanlarla beraber hicret etmesi, o beldeye gitmesi. Tabi hicret, cihat aynı şeydir. Bunu yapması nedir? Bunu yapması gerekir. Çünkü burada anne baba hakkıyla Allah hakkı karşı karşıya gelmiş olur. Evet, bu da konu hakkında yapacağımız kısa da olsa tafsilatımızdı. Bir dahaki dersimize inşaAllah, inşaAllah vela ee, ve bera neyi gerektirir? Bunu uzun uzun ne yapmış? Madde madde, yedi şer madde. Berada ise on bir tane madde zikrederekten bunu e, zikredeceğiz inşallah. Evet. وَاخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ Rabbi'l رَبِّ